Evet hocam, Kur'an okurken, bazen benim de başıma gelirdi bu, e, kelimenin başına vav harfi ekleyerek veli bir kelimeymiş gibi okurduk. E, acaba bir mahsuru var mıdır ya da böyle sürekli olursa ne yapmalıyız? E, tabii ki bu durumda e, kendisine hatırlatıldığına göre bundan sonra vav harfini kullanmamaya gereksiz, olmadığı yerde kullanmamaya dikkat etmesi gerekir. Ama diyelim ki kendi iradesi dışında bu vav harfini söylüyorsa o zaman zait deriz. Yani gereksiz anlamında gereksizdir ama onun Kur'an okumasına herhangi bir engele olmaz. Manayı değiştirmez, endişe etmesine gerek yok.